Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Namazın fıkıh ahkâmı üzerinde konuşmadan önce namaz nasıl nasıl kılınır konusunu ele almadan önce namazı namaz yapan asıl namaz enerjisi veren şey huşurdur. Bunu bilip namaza girmek gerekiyor. Sporla veya kültür-fizik hareketiyle namaz arasındaki bir numaralı fark huşurdur. Evet, niyettir de denebilir. Yani niyetle yapılan bir işe ibadet deniyor. Niyetsiz yapıldığında kültür-fizik hareketine dönüşüyor denebilir ama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 e, sebep gösteriyor. Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimiz böyle hadis-i şerif alıyor. yani 40 yıl, 60 yıl namaz kılıp namazsız kalmak diye bir tehlike eden e, söz ediyor Ali Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bu konudaki e, hadis-i şerifleri de dikkate alarak namazın her ne kadar 13. farzi gibi görmüyorsak ya da 13. E, farzıdır demiyorsak da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 böyle bir namazından nakledilir. Radıyallahu anha Yani e, Duhâ suresini böyle gece boyu e, okuyarak namaz kılmış. Hele tasavvuf erbabının büyüklerinden nakledilen önemli e, farklar var bizim namazımızın. Yani namaza duruyor. Namazda dünyası değişiyor. E, namazı bir türlü bitiremiyor. Akşamdan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 huşuğu sağlayan temel nedenlerden biri Allah tanımaktır. Allah'ı tanımaktır. Allah'ın var olmasıyla, insanların var olması arasındaki farkı bilmek gerekiyor. Hey, kayyum ne demek? Müheymin ne demek? Müdebbir ne demek? İnsanlar, siret-i nebiden önce,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 kalp kendini Allah'a vermez. Şatibi'nin önemli bir tespiti burada dikkatimizi çekiyor. Sık sık bu Şatibi'den örnekler vereceğiz inşallah. Çünkü Şatibi Rahmetullahi Aleyh, Maliki ulemasındandır. Şeriatın incelikleri konusunda, Muvafakat isimli kitabında, diğer eserlerinde muhteşem örnekler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 Her şeyin bir ölçüsü olduğu gibi, eğlenmenin de bir ölçüsü olmalı ki, namaza geldiğimiz yani, hem namaz kılıyor, hem de dünyalıklar gibi, dünyaya kalmaya azmetmiş, dünyadan çıkma ehliyeti olmayan, cennet gibi bir gayesi olmayanlar gibi, eğlenmek batıl, o yanlış. Dengeyi yakalamak lazım. İtidalli olduğu sürece mümine, gülmek, eğlenmek de yasak değil. Fakat,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 bunlar sünneti kılana kadar yetişemeyeceğim diye bir koştu. Şimdi 200 metre sporcu bile koşsa namaz Allahu ekber diye durduğunda kalbi küt küt atacak. O namazın sonuna kadar nefes zorluğu çekeceği için Subhan rabbiyal azim derken bile içini doldurarak diyemeyecek bunu. ben Azim diye boğla boğla bir tesbihat yapacak. Bu yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor?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 az yiyecektir. Böylece Ramazan-ı Şerifi iftar ayı yapmaktan da kurtarmış oluruz. İftar ayı. ramazan normalde sahur ayı olması gerekiyor. Biz onu iftar ayına dönüştürdük. Böyle bir şey yapabiliriz. Her halükarda konumuz namaz. Namazı bu şekilde huşu içerisinde kılmanın yollarını kolaylaştırıcı şeyleri konuşuyoruz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 namaza başlamadan ya da iftiht duasıyla beraber evbillahim şeytanir recim bismillahirrahmanirrahim demenin ne manaya geldiğini idrak etmek gerekiyor. Yani biz evbillahim şeytanir deyip e, yola çıktık bir de ey Rabbim şu mel'un şeytandan beni koru deyip mesela Kur'an okumaya başladık. Bir aklın insanın aklının Allah'a sığınma arzusu var. Gerçekten "Allahu Billahi Münshiyetu diyor. Bir de okunacak dualardan biri gibi görüp "Allahu Billahi Münshiyetu Ani anlayış var. İkisi arasında çok fark olduğunu, birisinin gerçekten e, insanı şeytanın şerrinden vesvesesinden namazı iğva etmesinden koruyacağını, diğerinin ise böyle bir meziyeti olmayacağını hepimiz anlarız, anlamak zorundayız. Namazın önemli huşu sebeplerinden birisi de Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit var olmaktır. Bu rahmetinden ümit var olmakla neyi kastediyoruz? Şunu kastediyoruz.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 namaza e, çok şey katmıyor ama yandan etki etmesi bakımından namazın önemli kazandırıcı unsurlarından biri olarak e, mesela teşehhütte okuduğumuz et tahiyatu lillahi ve ve bu çok önemli. Çok önemli. Mesela bilhassa hafız olanlar kendi namaz kılarken secdeli ayetleri okuyup secdeye gidip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 bağırabilirler hoca efendi yanlış kıldın üç rekat kıldın der adamın namazı gider bu arada ee, bir hatıra olarak e, zikretmek istiyorum ee, bir keresinde Mekke-i Mükerreme'de e, hacı efendilerden biri yanıma yanaştı dedi ki kardeşim dedi bu abileri duymuştum ama bu kadar da değil sabah namazını 3 rekat kılıyor adamlar var mı dinde 3 rekat sabah namazı dedi. nerede kıldılar dedim görmedim dedi. ben görmedim dedim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 şey, bid'at olarak görüyor bunu. Sünnetin adı da bid'at oluyor. Ve bu cehalette bir gün kalkacak. Allah'ın dinine, şeriatına en halis bir şekilde yapışacağımız günde inşallah gelir. O sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi seyyidina ve sahbihi